94.9 Açık Radyo'da Açık e, Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin ve Ömer Madra da şu anda Durban'dan yayınımıza katılıyor. Günaydın Ömer abi. Günaydın merhaba. merhaba. Günaydın. <gülüyor> Günaydın. Ben onu daha öğrenemedim. Henüz Durban havasına giremedim ama ben giremeden e, bitecek. Fakat burada tabii e, hemen şöyle bir soruyla başlıyorum. E, herhalde müthiş bir anlaşma imzalanmak üzere. E, Öyle bir his var içimde evet. doğru mu? Dünya kurtarılmak üzere evet. evet. Ee, onun da mesajı da var. E, Silikela umhlaba deniyor. Gezegeni kurtardı. Biz şimdi buradan <gülüyor> çok hiç bir yerden yayın yapıyoruz. Yani stüdyomuz KwaZulu Natal Üniversitesi açık hava e, yani müthiş bir kampüs muazzam akasya ağaçları Muz ağaçları ve binbir türlü böyle bitkinin içinde harikulade bir kampüs. Biraz fazla e, esinti var ama buna rağmen insan e, kendini iyi hissediyor burada çok. Bu şeyin yapıldığı e, bu yer mi? Bu e, yan etkinliklerin yapıldığı yer mi üniversite? Evet alternatif yani bizim Kopenhag'da e, da görmüş olduğumuz gibi alternatif e, bu sene o kadar güçlü değil alternatif şeyler burada. Ama e, yani asıl meselenin e, ana e, konferans merkezinde yapılmasının e, daha ağırlık veriliyor ama burada da mesela biraz önce arkadaşlarla da e, açık gazeteye girerken yayın için fotoğraf çektirdik. E, bunları da siteye göndeririz belki. Yani böyle bir milyon şey diyor iş, e, yeşil iş iklim işi şu anda öyle 1 milyon kelime konuşma görüşme falan istemiyoruz diye kocaman bir e, üniversitenin binalarından birinin girişini bu şekilde boyamışlar ve herkese işte solar güneş enerjisi panelleri konmasını istiyorlar. E, bir sütunda bu var, bir sütunda da e, öğrencilerin seçimi, e, seçkisi ve onlara e, demokratik üniversitede dünyada da her yerde demokratik öğrenciler birliği gibi bir şey boyanmış. Bunların ortasında yayın yapıyoruz şimdi. Evet. Valla anlaşma konusu tabii şey yani biraz önce de açık gazetede konuşma fırsatı bulduk. Global Carbon Project diye yani küresel karbon projesi. Geçen yeni yayınlanan istatistiksel rakamlara bakıldığı zaman inanılmaz Şeyler çıktı yani %6'ya yakın sadece 2009'dan 2010'a son rakamlar orada ve bir senelik artış gezegendeki karbon emisyonları, seragazı emisyonları, salımları 5.10'da 9 olmuş yüzde. Bu aslında belki de son 300 yılın en büyük haberi yani New York Times'da da hatta şey de diyordu bunu. Endüstri devriminden bu yana yaklaşık 250-300 yıl içinde en büyük mutlak sıçrama rakamı bir de toplamda da kümülatif oldu. Son 20 ee, yılda evet. da %50 artış var değil mi? Öyle çıktı evet %50 yani. artış var. Yani gözlerine inanamayan Yani aslında rakamlara... iklim değişikliği kanıtlandıktan sonra e, karbondioksit salımlarını hızlandırmışız insanlık olarak. Herhalde bir an önce bitsin bu iş diye. Evet. Aynen öyle görünüyor ee, ve yani e, bu da üstelik resesyona rağmen bize 2008'de dünyada başlayan ekonomik kriz ve resesyon işte bu kadar konuşuluyor O da düşürmemiş mesela bütün bu çalışmaları Yani politik olarak düşünüldüğü zaman senin baştaki sorduğun soruya geri dönecek olursak Fosil yakıt endüstrisi yani Kyoto Antlaşması'nın imzalanmasından Bugüne 12 yıldan beri e, tamamen eylem e, e, e, e, yapılmasını e, bloke etmiş vaziyette görünüyor ve bu e, bir de Afrika ile ilgili rakamlar ve görünce insan daha da e, dehşete kapılıyor yani Kara Afrika özellikle Bahtlı Kara Afrika gibi olduğunu görüyorsun çünkü e, Ego Eko dergisinin ...yayınladıkları bir şeydi. Afrika'nın durumuyla ilgili bir geniş makale, daha doğrusu bir derleme yer alıyordu. Ee, iklim meselesinde. Ee, Afrika'nın ne kadar büyük olduğunu da insan kolay kolay idrak edemiyor. Yani Çin ve Hindistan'ın toplamından bir de Amerika, bir, Kuzey Amerika'ya da eklediğinde o kadar büyük bir kısa. Ve ortalaması e, dünyadaki ortalamanın çok üzerinde artacak Buna göre de milyonlarca ve milyonlarca insanla insanda derinlemesine hem iş hem açlık olarak, beslenme olarak müthiş etkilenecek bir şey. Ee, ve buna rağmen mesela Amerika Birleşik Devletleri'nden en ufak bir ses yok işte. Sabah da konuştuk Mehmet Şenetçi Mesela onların Tolstun, Pershing adlı temsilcilerinin basın toplantılarını izleme görevini de ona da yıktım ben açık radyo adına. Yani tamamen top çevirip e, diğer ülkelerin durumuna bakacağız. Biz bir bağlayıcı anlaşmaya filan yanaşmaları söz konusu bile değil gibi görünüyor. Peki bu e, yani, Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra bu hani bir de ABD dışındaki bir şer üçgeni vardı. Kanada, Rusya, Japonya. E, bunların performansları nasıl gidiyor? E, onların performansları da e, ya Kanada e, Tabii müthiş bir bu tar sandı bir işte, kumularından dolayı müthiş berbat bir durumda ve Kyoto e, Protokolünden de çekileceği yolunda bir açıklama yaptı Kanada'da dün. Evet. Ve müthiş tabii gösteriler ve tepkiler de aldı bununla beraber ve hemen e, şeyde günün fosil ödülünü de verdiler ama bütün bunlar yetmiyor. Mesela şeyin durumu da çok iyi e, görünmüyor. Sonucunu henüz öğrenemediğimiz bir durum vardı. Brezilya'da bütün bu dünyanın en büyük şeyi sayılacak olan işte Akciğerleri'nin o krişeyle yağmur ormanlarını korumak için son 15-20 yılda özellikle çok büyük tedbirler alınmıştı. Bu Lula başkanlığında döneminde. Şimdi senatodan dün oy, yapılacak bir oynamaydı. Sonucunu bugün e, öğrenebileceğiz herhalde. Yani ben öğrenemedim, takip edemedim onu. E, bütün tedbirlerin geri çevrilmesi gibi insanın hakikaten şaşı, şaşak aldığı bir kararı e, oylamaları söz konusuydu. Onun da o zaman e, belki de sadece başkanın veto etmesine kalacağı söyleniyordu büyük bir imge halde orada var. Ee, öte yandan da tabii mesela Greenpeace'in yaptığı e, çok ilginç bir eylem vardı yani dünya işte kalkınabilir, sürdürülebilir bir gelecek için şirketler birliği gibi bir koalisyonun toplantısı vardı ve Greenpeace orayı sabahın erken saatlerinde vakitli yapılan bir eylemle bastı. Ee, ve ortalığı birbirine kattı. Biz de yani kirletenleri değil e, halka e, halka dinle şeklinde büyük bir pankart asma kattı. Fakat maalesef çok rüzgarlı. Hatta o, olağanın çok dışında olduğunu Diğerlilere sorduğumuz bir rüzgarlı fırtınalı hava vardı orada. O yüzden de asamadan e, inmek zorunda kaldılar. Onların hepsini sını e, Yabancıların vermesini sınırlı bir şeydi. Bu arada Green Ve, Peace, uluslararası Greenpeace'in şeyi e, başkanı da şu anki ya da e, yöneticisi de Güney Afrikalı değil mi? Naido? Evet, Kuminaido. Evet, Kuminaido. Ee, evet. Müthiş mi? Evet. evet, yani <gülüyor> illegal, yasal olmayan göçmen statüsünde sınan bir şey etkiler, öbür Güney Afrikalı Greenpeace üyelerini ise serbest bıraktılar. Fakat e, e, e, eylem tabii... E, Kuminaydu güne Afrikalı ve e, şeyi söylüyor yani iklim değişikliğiyle beraber apartheidde olduğu gibi diyor ırk ayrımı politikalarında olduğu gibi iklim değişikliğinde de e, aklı selimin sonunda galip geleceğini dönüşümün olacağından umudum var diye bir konuşma yaptı Guardian'da. Evet. Vermiş. Bir de kendisi de zaten apartheid'e karşı olan hareketin içindeymiş zamanında. Yani 70'li ve 80'li yıllarda bu hareketin içinde evet. yetişmiş yani o, bir o, insan. O demokrasi Naha'da onunla, onunla yapılmış bir e, mülakatini izledim. E, çok ilginçti. Yani eylemi yaptığı Kral Protea bilmem ne, oteli Aa, onun damına çıkarak işte bu şeyleri yaptırıyor. Eylemcilerin çıktığı şeydi. O sokakta ana caddelerinden biri Durban şeyini. Kendisi yalnız Güney Afrikalı değil Durbanlıymış aynı zamanda. Evet. Ve aynı sokakta eylem yapıp tutuklandığı sokaklarda Mandela hareketinde apartheide karşı hareketinde eylem yaptığı sokaklarda bu sefer Greenpeace başkanı olarak yapıyordu. Ve Bizden başka sürprizler de e, bekleyebilirsiniz diye bir yazısına e, yerel basını da takip etmek bazen çok işe yarıyor. Burada The Mercury diye bir e, Dördün gazetesi var. Oraya ufak bir e, kendisine yapılmış bir mülakata yer vermişlerdi. Orada gördük. E, yalnız bununla yetinmeyeceğiz. Bu işi burada bırakmayacağız filan şeklinde konuşmaları var. Ama son derece hem e, ya iyi bir seçim bence ee, kendisi Kuminaid'unun ee, çok şey öğrendim diyor Antipa e, partei karşıtı eylemlerden ve bunları da e, Greenpeace tecrübemle birleştiriyorum diyor ee, yani şey çok ilginç benzeri bir mücadelede aynı zamanda mesela o büyük şirketlerin toplantısında 4 Dozen diye işe yaptıkları afişe ettikleri, ilan ettikleri 12 büyük şirket ve uluslararası kuruluş var. İklimi mahveden, kömürü ve işte diğer fosil yakıtları savunan. Şimdi onların toplantısına da girebiliyor. Ve aa işte geldi falan diyorlar mesela. Ve çok memnun olmuyorlar onu orada görmekten ama tanıyorlar Böyle bir ikili kimliği de var. Bu aslında Fakat... tabii Kuminaidunun Greenpeace International'ın başında olması bir tarafıyla son yıllardaki aslında bu çevre ve ekoloji hareketlerindeki dönüşümü de gösteriyor. Öte yandan mesela Nimo Bessi de orada mı? Friends of the Earth'ın şu anki uluslararası olan başı da yine evet, bir Nijeryalı yani. O da herhalde oralardadır. orada orada ve bir kitap çıkar, yayınlamış yeni onu da bilmiyordum. Ee, o, o da müthiş sert. Ee, yani bu iş buradan bağlayıcı senin başta sorduğun soruya ikinci bir cevap olur. Buradan bağlayıcı bir şey çıkartmadan gitmek, ölmek var gitmek yok falan şeklinde konuşuyor da burada. Bu dört idazın yani kirli, on ikili, kirli düzine e, meselesi çok önemli aslında. Çünkü e, bütün dünyaya pek bilinmeyen bir şeyi afişe ediyorlar. Yani bir ve iki numaralar, en korkunç kirleticiler e, listesinde. E, Shell'in bir ve iki numarada Shell var. Biri e, Royal Dutch Shell, bildiğimiz Shell. Öbürü de Shell Kanada, Kanada Şubesi. Çünkü bütünüyle bu şeyin iklim karşıtı faaliyetlerde korkunç tespitlerde bulunmuşlar. Onların hepsinin dökümü var. Üçüncü sırada mesela Arcelor Mittal var. Bu da Hindistan'ın büyük şirketi. Ee, Güney Afrika'da da müthiş çalışıyormuş. Dördüncü sırada Exxon Mobil var. Beşinci sırada da e, şeyler var. Bu e, e, ...kok biraderler var. Ya çok... hiçbir şey oldu. Bir saniye... yani ...hayatımın en heyecanlı... E, anı. ...canlı yayındayız, denedim. devam edelim. I'm very, very to meet you. <gülüyor> Thank you very much. Şu anda Amy Goodman'la... <gülüyor> ...karşılaştık. E, bu da tarihi bir... ...buluşma oldu görüşürüz dediler. Amy Goodman burada bir çiftçiyle çiftçilerle de dışarıdan e, hareketin sadece konferansın içinden değil dışından olanlarla da keşke e, açık yeşil alsaydık yapıyor. Amy Goodman'ı <gülüyor> e, e, muazzam yayınlar yapıyor demokrasinin e, ortalığı sarsacak kimi biliyorsak e, konuşturuyor evet e, ama bütün bunlar başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere şey yetiştirecek mi yani büyük kirleticileri bilemiyorum. Ama mesela dört dazının açıklanması çok önemli bir şeydi. Yani zor duruma düşürdü şeyleri benim görebildiğim kadarıyla. Evet. Bu şirketlerin gizli kapalı işlerini. Aynı zamanda mesela bu şeyin yayınladığı German Watchla e, Climate Action Network, Ken, Avrupa'nın Avrupa kendiyle German Watchla kurulusun ortak raporu da 2012 sonuçları raporu iklim değişikliği performans indeksi de e, müthiş bence bir belge olarak ortaya çıkarttı ve bu Türkiye'nin durumunun da e, bütün Türkiye'deki e, İstanbul söyleminin final yerle bir edecek nitelikte, param edecek nitelikte tablolarla dolu. E zaten e, Türkiye söylemlerini ama tü, Türkiye bu, Türkiye bu sene ilk kez Günün Fosili ödülünü de almayı başardı. Aslında iklim e, müzakerelerinde ya da iklim zirvelerinde bence Türkiye hak ettiği yeri en en nihayetinde buldu. Hem Günün Fosili'ni alarak Aynen hem, hem bu işte performans her... indeksinde sona sürüklenerek yani Öyle değil mi? 58. sıraya düşmüş vaziyette ama bu e, kompozit bir e, bileşik şey yapılıyor yani burada her şey ölçülüyor e, trendler e, ve ondan sonra politika var e, yalnız salınmalar filan değil ve haritada da işte en korkuş durumda olanlar kırmızıyla bayrak kırmızısıyla gösteriliyor yani Türkiye'de bayrak kırmızısı çok bir sevilen bir renk bayraktan dolayı ama bu tablodaki yeri korkunç ve en kötülerden biri işte. Bütün Amerika, Kuzey Amerika, Avustralya, Suudi Arabistan, İran gibi yerlerle görünüyor. Kıpkırmızı ve bu listede genel sonuç olarak bu listeye göre, indekse göre en iyi 3 yok. İlk üçü sıra dışı bırakıyorlar. Çünkü bütün kriterlere göre bu iklim değişikliği konusunda e, gerek salın, gerek politika, gerekse diğer şeyler açısından, trendler açısından hiçbir e, üç ülke yok iyi olan. Sadece işte İngiltere, Fransa, e, İskandinav ülkelerinin bir kısmı falan en iyi durumda var. Onlar da 4-5. sıradan falan başlıyor zaten. Fakat e, Türkiye'nin e, durumunu hakikaten insan e, bu sefer iyice açığa çıktığını görebiliyor bu listeye bakınca. Sonuncu sırada Suudi Arabistan var. E, onun üstünde 60. E, sırada İran. Var. E, onun üstünde de 58. sıraya düşmüş olan Türkiye var. Ve aldığı e, şey e, olarak bakıldığı zaman, trende bakıldığı zaman da kötü ee, şeye basıldığı zaman e, seviye olarak da biraz daha iyi e, Türkiye ama politikalar iklim değişikliğini önleyici politikalar açısından dünyada sondan ikinci geldiğini görüyoruz bu müthiş, müthiş. Sonuncu, sonuncu kim? Arabistan var daha ha, kötü durumda olan onun söylüyoruz. ölçümü yok ee, <gülüyor> renkle de gösterilmiyor çünkü sıfır politikası var ama ondan sonra da incecik bir çizgi halinde Türkiye'nin politikaları gösteriliyor. Dolayısıyla yani iyice açığa çıkmış vaziyette Türkiye'nin. Kalkınma Bakanlığı'nın buraya gelip konuşma yapacağı yarın söyleniyor. Bu da zaten Türkiye'nin iklim meselesine e, nasıl baktığının evet. en iyi göstergelerinden biri. Özellikle hükümet ironi olsun diye gönderiyor olabilir yani. Yani ger gerçekçi ee, evet. <gülüyor> ve dürüst olduklarını gösteriyorlar böylece. Evet olağanüstü bir e, ironi anlayışına, eski anlayışına sahip olduklarını böylece öğrenmiş oluyoruz herhalde. Evet. Son aldığımız bilgilere göre de e, işte TÜSİAD'ın filan da geleceği söyleniyordu ama onlar da iptal etmişler galiba gidişat e, Türkiye açısından. Felaket. Hatta biz ilk yayında şöyle bir şey söylemiştik mahirle. İngilizcesini e, ya yani Türkçe'sini bulamadık diye e, Türkiye'nin durumunu e, bu, günün fosili video aldığı zaman gerekçe olarak e, daha tam bilemiyorduk neden gerekçe olduğunu. Ben bir tahminde bulundum ve renklerin dediği gibi işte to have the cake and eat it too yani hem pastam olsun hem de onu yiyin hem yiyim hem de bitmesin pasta e, demiştik sonra ben bunu sordum kendi e, basın toplantısı sırasında Türkiye'yi niye bu kadar düşük bir yani binim fosil niye verdiniz ve niye böyle görünüyordu aynı şeyi söylediler yani pasta esprisini. her şeyi birden yapamazsınız artık kimseyi aldatamıyor yani bu hem de şeyleri biz işte ek bir ülkeleri vesaire olarak şey de istiyoruz yardım, yatırım için. Ama ayıp yani etmişler. Ayıp etmişler yani Türkiye'nin özel koşullarını görmezden gelmişken bence. Evet aynen öyle <gülüyor> ee, ama bence burada Türkiye'nin yerlerde sürünüyor yani şey prensi bu açıdan bu sefer herhangi bir çevreci ya da iklimi koruyucu bir şeyi olmadı. Aşikar bir şekilde ortada e, topu da atabileceği başka e, ülkeler var mı yok mu bilmiyorum. Peki ben şeyi Ama... sormak istiyorum... Ee... Pardon bir şey e, hani bitirmeden programı şu şeye de Avrupa Birliği'nin durumu oradan nasıl görünüyor onu merak ediyorum. Çünkü e, şimdi e, uluslararası basın takip edince sanki ortada e, net bir Kyoto sonrası öneri getiren tek grup Avrupa Birliği'miş gibi görünüyor. Fakat onlar da 2016'da anlaşırız 2020'de uygulamaya sokarız gibi artık e, çözümü iyice öteleyen e, bir üstelik de Kyoto'nun ruhundan ayrılıp aynı zamanda işte diğer gelişmekte olan ülkeleri Çin'i, Hindistanı falan da neredeyse eşit bir şekilde işin içine sokmaya çalışan bir politika izliyorlar. Bunu da mesela en son Hindistan'ın reddettiği Hindistan'ın Çin ya da diğer ülkelerin önce Kyoto'nun ikinci hükümlük döneminin yapılması gerektiğini söylediklerini falan okuduk. Yani oradaki hava nasıl? Avrupa Birliği... Ee, Valla çok çok doğru bir okuma. Buraya gelmeden de oradan da okuma. Ben de e, bu fikirdeyim. Hatta şöyle de bir şey var. Ben Avrupa Birliği'nin genel olarak her şeye rağmen e, iyi bir pozisyonda ama sallantıda olduğunu düşünüyordum. Ama dün mesela işte Özgür'le beraber, Özgür'ümüzle beraber şeyi izledik. İşte Çin İklim bakanlığının da katılımıyla Nikola Stöhn gibi e, uzmanların Lord Stöhn'ün de bulunduğu bir toplantıda Avrupa Birliği adına da bir konuşmacı verdi. Şimdi adını hatırlamıyorum. Ama ben e, ciddi bir hayal kırıklığının da ötesine geçen nefret de değil terk ettim e, toplantıyı. Çünkü şey gibi laflar kullanılıyor. Mesela e, dikkate almamız gereken şeylerden biri de enerji güvenliği diyor. E, yani e, vur ne ne kazmayı? Şimdi enerji güvenliği lafı nereden çıktı? Bunu da göz önünde daima tutmamız gerekir. Filan, Avrupalılar olarak deyince yani işte bu geleneksel riyakar, 200'lü ve yarım gerçeklere dayalı politikalarda devam ediyor. Fakat her şeye rağmen bu e, Dönebiliriz. Bir şey dönebiliriz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'den bir şey beklemek pek imkanı yok açıkça görülüyor ki. Yani Obama tek kelime bile etmedi. Halbuki başkan olduktan sonraki hemen hemen ilk konuşmasında bundan sonra dünyada iklim değişikliği denizlerin yükselmesi falan benim başkanlığımda eskisi gibi olmayacak demişti. Şimdi dördünden Afrika'daki bu zirveden iklimden küresel iklim değişikliğinden küresel ısınmadan filan bu korkuş yeni çıkan rapora bile Global Carbon Project dedikleri kuruluşun raporuna göre bile ee, ondan bile bahsetmediler bankimunda bahsetmiyor Amerika'nın rolünden de bahsetmiyor Dünkü basın toplantısına katıldım fırsat bulamadım ama şey yapacak e, yani Amerika niye hiç konuşmuyor Birleşmiş Milletler talep etmiyor mu e, demiştim e, diyemedim ama vakit kalmadı bırakmadılar Çok kısa bir basın toplantısı oldu fakat yani Kuwaitlı Nathan üniversitesinden bu canlı yayını yapmak e, bitirirken de ne kadar vaktimiz kaldı bilmiyorum. Bir 3-4 da dakikamız şimdi, var. Evet. Ha, yani o üniversiteden konuşan e, birisinin sözleri çok bana önemli e, göründü. E, yani hem Patrick Bond var e, burada bu üniversitede e, sivil toplum merkezinin başında olan e, bir profesör. Ee, çok net olarak e, şey söylüyor. Diyor ki yani daha bu şehirde iklim zirvesinden başlamadan önce diyor Amerikan e, konsolosluğu önünde çok ciddi e, yerel e, iklim adaleti aktivistleri tarafından gösteriler yapılıyor ve bu iş bittiği zaman diyor yani Dördün'deki bu son iklim e, zirvesi sona erdiği zaman cumartesi günü Amerika Birleşik Devletleri dünya halklarının, milletlerinin bir numaralı düşmanı olarak hatırlanacak gibi geliyor bana diyor. Ve o zaman bizim de artık biz dünya olarak buna bir cevap getirmemiz ve ikinci aşamaya geçmemiz lazım diyor. Bir yandan e, çeşitli biçimlerde sıkıştırırken düpedüz mahkemeye vermeliyiz diyor Amerika'yı. Çünkü o ancak hareket edince diğerleri de ona uyacaktır demeye getiriyor ve diyor ki e, uluslararası ceza mahkemesine ya da ne bileyim uluslararası adalet divanına da ülkeler tarafından getirilebilir belki. Ve e, Amerika'nın e, ticaretine de boykot gibi şeyleri de artık düşünmeye başlamamız lazım diyor. Yani iklim üzerindeki her türlü gelişmeyi, projeyi e, baltaladığı için yaptırımları düşünmeye başlamanın zamanı geldi diye konuşmuştum. E Doğrusu bıçağın kemiğe dayandı. Her yerde açıkça gördü. Afrika'nın tamamen şeyin okkanın altına gittiği bir yerden bahsediyoruz zaten. E, bir de Pablo Solon'a da rastladık burada. Yani daha doğrusu Demokrasi Narı'da onu da gördüm. E, yani Bolivya'nın Bolivya'nın e, şey değil mi? Bolivya'nın eski temsilcisi evet. olmuş, şimdi görevde değilmiş anladığım kadarıyla Bolivya'da iklim görüşmesi ee, emisyon e, şeyi olarak salım azaltması yüzde getiriyorlar diye bu utanç verici bir şey diyor. Yani 1990 seviyesindeki salımların 1990'daki salım seviyesinin %3'ünü ve bunu da 2020'ye kadar yapacağı yani e, işlem değişikliğiyle ilgili tek bir şey yapmayacağım demenin e, Amerikancası diyor. Bu da e, son 250 yılın en büyük toplam emisyon e, şeyine sahip olan e, ülke için ...utanç vericidir bununla mücadele edilmesi lazım diyor. Ben evet. Ama böyle görüyorum yani buradan bu şekilde görünüyor. Peki. Ee, çok teşekkürler. Ee, herhalde yarın ve cuma günü de Açık Gazete'de Durban ee, izlenimleri devam edecek. Evet. Mi? Yani biz Açık Gazete'de takip etmeye çalışıyoruz işte. Ama son günler en önemlidir... Ee, Bildiğin senin de evet. gayet iyi bildiğin gibi. Onun için daha e, şirklizlere açık e, bir durum var. Tüyü almaya çalışır. Belki burada sabah olacağız da <gülüyor> bitirirken gene silikela umklaba babi gezegeni kurtar. Peki çok teşekkürler. Kolay gelsin. Bütün arkadaşlara selamlar. Teşekkürler. Evet, evet e, açık yeşilde bugün Durban iklim zirvesi 17. iklim zirvesi özel programı yapmış olduk. Ömer Madra mikrofonun başındaydı ama Durban'daydı, Güney Afrika'daydı. Gelecek hafta görüşeceğiz. Ama bitirmeden programı destekçimiz Zuhal Çınar Elmasulu'ya teşekkür etmek istiyorum. Hoşçakalın. Açık Yeşil